Boş. Yaşam İçin Teknoloji. Merhaba. Sözcü'den Latif Sansür'ün haberine göre, üç kez güzergahı değiştirilerek verimli tarım arazileri, zeytinlik ve incir bahçelerinin ortasından geçirilen Aydın-Denizli otoyolu için Aydın'ın Yeni Pazar ilçesindeki Ortosya antik kenti girişindeki devasa çınar yok edildi. Yörede Ortosya çınarı olarak bilinen anıt ağacın kesilmesinin Yöredeki vatandaşlar çok tepki gösterdi. Asırdır yeni pazarın civar köylerinin Orta Asya antik kentinin ziyaret edenlerin altında soluklandığı çınarın kesilmesine tepki gösteren Mehmet Ekizoğlu, en az dört asırdan beri insanımıza gölge veren çınar ağacının ölüsü vicdanı ölmüş olanlara belki biraz hayat verebilir. Etrafımızda ne oluyor diye birazcık ilgileniriz belki ifadeleriyle tepki gösterdi. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği bilim danışmanı emekli öğretim üyesi Doktor Erol Kesici, Bursa'da kuruma tehlikesi altındaki Ulubat Gölü ile ilgili yaptığı son incelemelerden sonra bir rapor hazırladı. Doktor Kesici, Nilüfer ilçesinde bir ovada 13.600 hektar alanda Tektonik kökenli alüvyel set gölü şeklinde oluşan Uluabat gölündeki ekosistem ve doğal yerleşim alanlarının son yıllarda yoğun kullanım baskısıyla giderek yok olduğunu söyledi. Uluabat gölünün çok hassas dengelere sahip ve mutlaka korunması gerektiğini belirten Dr. Kesici bir zamanlar suyu içilebilecek kalitede olan ve son yıllarda ortalama su seviyesi 1 metreye kadar düşen Uluabat gölüne sanayi, tarım ve evsel kirlilik yükü gelmeye devam ediyor. Gölle bağlantılı dereler, çaylar yıllardır atık taşımaktı. Bu atıklarla göl suyunda fosfor ve azot yükünün artması, suyun aşırı çekimle azalması göl suyunun yıllardır kirlilik yüküyle adeta çürümüş yemyeşil bir suya dönüştürmektedir. Göldeki aşırı ayk artışına da dikkat çeken doktor Kesici bu yıl mevsim normaline dönen yağışlarla su seviyesi ve hacmi iki kat arttı ama buna rağmen göl istenilen canlılık seviyesine ulaşamadı daha havaların ısınmadığı bu dönemde mavi yeşil aklerin giderek artması gölün suyunun yeşil bir görünüm almasına, kalıcı olmasına ve kokmasına neden oluyor. Kirlilik ve ekolojik yıkımın göstergesi haline gelen turizmi olumsuz etkiliyor. Sinekler şimdiden gölü ve yaşam alanlarını istila etmiş diye konuştu. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile beraber siviller hayatını kaybetmeye devam ediyor. Uzmanlar Rusya'nın fosil yakıt ihracatından elde ettiği gelirin Moskova'ya savaşı yürütmek için hayati derecede önemli fonlar sağladığını belirtiyor. Almanya'da dahil olmak üzere Avrupa ülkeleri bu nedenle baskı altında. Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck vatandaşların enerji tüketimini azaltmaları halinde Almanya'nın Rusya'ya daha az bağımlı hale gelebileceğini söylerken eğer mümkünse araba kullanmak yerine tren veya bisiklet kullanmalarını önerdi. Funke Media Group'un verdiği röportajda Habeck şu anda herkesten enerji tasarrufuna katkıda bulunmalarını istiyorum. Yeni hükümet koalisyonu yabancı topraklardaki bir savaşa yanıt olarak otoyol hız sınırı gibi zorunlu enerji tasarrufu önlemleri başvurmak konusunda isteksizken Habeck bunun tam tersini sanıyor. Diyor ki kullanılmayan her kilometre Rusya'nın enerji kaynaklarından uzaklaşmayı kolaylaştıran bir katkı. Aynı zamanda iklimi de koruyoruz. Habeck bireysel enerji tüketiminin %10'un üzerinde azaltılmasının mümkün olduğunu belirterek işverenlerin çalışanlara evden çalışma seçeneği sunarak katkıda bulunacağını da sözlerine eklemiş. Mümkün olan her yerde haftada bir veya iki gün yine evden çalışılabilir, gönüllü olarak bu iş başlayabilir demiş Habeck. Yeşil Gazete'de yer alan bir habere göre Filos Vadisi projesi alanında bir inceleme gezisi düzenleyen Çevre aktivistleri doğaya karşı açıkça suç işlendiğini tespit etti ve yetkililere bu akıl dışı durumu durdurun çağrısı yaptı. Zonguldak Çevre Koruma Derneği'nin çağrısı ile bir araya gelen Ereğli Zonguldak ve Çay çevrecilerin katıldığı gezide Zonguldak Çevre Koruma Derneği üyeleri ve tema gönüllüleri de buradaydı. Yine İklim Adalet Komisyonu'ndan bir grup aktivist de vardı. Sabah saatlerinde Zonguldak'ta başlayan gezi kapsamında doğa... Savunucuları, buralarda doğaya karşı açıkça işlenen suçlar gözlediler. Ellerinde milyonlarca yılda oluşan tarım alanları 30-40 yıl ömrü olan tesisler için feda edilemez. Tarım alanlarımızdan ellerinizi çekin. Başka videosu yok. Zehir solumak istemiyoruz. Yaşam ve tarım alanlarımızı yok ettirmeyeceğiz. İklim kervanına katıl, termik santralleri kapat ve temiz çevre ve temiz hava istiyoruz Yazıldı. yazılı. Dövizler taşıdılar, sloganlar attılar. Programımızın sonunda 27 yıldır bizlerle olan Açık Radyo var. Açık Radyo dinleyici destek projesinin amacı kurucuların ve neredeyse tümü gönüllü olan programcıların kolektif çabasının dinleyicinin katılımı ile tamamlanması. Yani birkaç bin dinleyicinin her yıl tekrarlanan sürekli maddi katkısı ve tabii ki fikri katılımı ile müşterek bir örnek radyoyu sürdürülebilir kılmak. Bu kapsamda dinleyiciler de seçtikleri programlara destek olabiliyorlar, sponsorluk verebiliyorlar. Seçilen program yayınlandığında da destekçinin adı programın başında sonunda anılıyor. Onun için lütfen Açık Radyo program destekçisi olmak için açıkradyo.com adresinden destek olun düğmesine tıklayın. Siz de bize katılın. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.